Allah fırsat verdikçe burada çok mühim tasavvufi bir eser olan Ebu Abdirrahman Es-Sülemin'in kaynak kitap olan mühim eser olan Tabaka Atı Sosiyeti'ni okuyoruz. Bizim bulunmadığımız hastalarda da kardeşlerimiz vaiz kardeşlerimiz vaaz veriyorlar. Gene boş geçmiyor burası. Ama bunu biz okuyoruz, takip ediyoruz. Bu kitabın 149. sayfasına geldik. 149. sayfa. Ebu Turab en nakşediyinin efendim hayatını okuduk geçen sefer. Eser e, bir hadis rivayet etmiş. Onu okuduk. Ondan sonra buraya geldik. 3. 49. sayfanın 6. paragrafı da kalmışız. Oradan okuyacağız. Bunların okunmasına, izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine bizden bir hediye-i Kur'an'iye olsun acizane, mühibhane sonra Peygamber Efendimiz'in haline, ashabına, eşbaına, evliyaullah veşidini kamilin ve evliyayi mukarrabinin ruhlarına saadat ve meşahit-i ruh aliyemizin ervağına hediye olsun diye bu diyarları Allah rızası için cihaz edip fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye bu diyarlarda methum bulunan Enbiyaullah Evdiyaullah, sahabe-i kiram Şehitler, gaziler, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan yakından burayı zahmet edip gelip dolduran şereflendiren siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman Aba'u ümmühat, ecnafü ceddat akriba'u <gülüyor> taallukat ihvanu evladu zürriyatlarının ruhlarına hediye olsun Allahu Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarından eylesin ömrümüzü ızasına uygun geçirmemizi nasip eylesin imtihanı başarmamızı nasip eylesin Rabbimizin huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin diye Bir Fatiha, üç ihlas şerifi okuyalım öyle başlayalım. سمع تو ابا نصر بن عبد الله بن علي يقول سمعت علي بن الحسين يقول قلت لأبي فراس لقد أخذت طريق البادية لا بد من profilerin meşhurlarından çok mühimlerinden birisi. Efendim, önemli bir şahsiyet. Buna sormuş Ali İbni Hüseyin isimli zat. Kimmiş bu zat? Ebu Kasım Ettemini İbni Bint-i diye tanınırmış. Efendim meşhur Ebu Abdullah Ahmet El Maruf e, İbni Sibi El Kasri isimli zatın babasıymış. Bundan Efendim Ali, Eş, Ahmet İbni Muhammed İbni Ali, es Sibi El Kasri rivayet etmiş şeyleri, e, bilgileri 323 hicri senesinde vefat etmiş. Bu şahıs işte bu Ebu Turab Nahşefiye Nahşebiye dedim ki diyor. Ve kad akaza Çöle gidiyordu. Çöl yolunu tutturmuştu. Ebu Turab bu meşhur alim, büyük Sofi çöle çıkmış gidiyor. Biliyorsunuz çöl ev olmayan, yol olmayan, çeşme olmayan, ağaç olmayan, güneşin çok olduğu, insan olmayan, ıssız bir yer çöl tehlikeli ancak çölün diğerinde su varsa ağaç bitmişse kuyu varsa oraya vaha diyorlar tamam bir vahaya ulaşabilirse insan ulaşıyor ulaşamazsa tepede güneş kızgın ayağın altında kumlar kızgın insan helak olur çölde ölür insan kolay değil oyuncak değil ve çok ıı, tehlikeli tabii şimdi biz bu gibi çölleri Türkiye'de yok. Yani o, o büyüklükte çöl, Türkiye'de yok. Ama Türkistan'da var. Ama Su Arabistan'da var. Ama Afrika'da var. Büyük Sahara deniliyor, nüfut çölü deniliyor, falanca deniliyor, filanca deniliyor. Irak'ta var. İnsan öyle çöllere düştü mü yürümek de zor oluyor. Yani insanın sert bir zeminde, asfaltta efendim, taş döşeli kaldırımda yürümesi güzel. Ama çölde, kumda yürümesi zor oluyor. Çünkü batıyorsun. Ayağın biraz batıyor. Ondan sonra biraz adım atıyorsun. Gene o da batıyor. Kaldırması zor. Bir şey alman lazım yanına. Torbana azık alman, yol azığı alman, yiyecek içecek alman lazım demiş. Efendim o da şu cevabı vermiş. Labüt de Nimmen la bütte kendisin kendisi olmadan yapılamayacak şey lazım mutlaka kendisiyle olunacak varlık lazım demiş yani o ne demiş oluyor la min kut yani mutlaka sana azık lazım demiş oluyor bu da cevabında diyor ki aynı kelimeleri kullanıyor yani edebi sanat var burada la bütte minkut la bütte kelimesini kullanıyor bu da cevabında diyor ki la Minmen zâtı demindir. Mutlaka gerekli olan zat mutlaka lazım. Kim o? Allah Celle Celal. Yani insana ne lazım? Her zaman, her yerde Rab'bi lazım, Mevlâsı lazım, Allah'ın lütfu lazım, Allah lazım. Allah olmasa yanında. Allah yardım etmese, Allah rızkını vermese, Allah hayatını devam ettirmek için müsaade vermese, emir vermese, yardım etmese kalbi atmaz, damarı, kanı nakletmez, efendim hayatı faaliyetleri devam etmez anında kesilir, elektriklerin kesildiği zaman şu efendim ortalığın karanlığa gömüldüğü gibi Allah'ın lütfu kesildiği zaman insan yok olur, kesilir, neden? her şey Allah'la kaim, Allah yardım ediyor da ondan yani biz şimdi ayakta duruyoruz konuşuyoruz, bu neye bağlı? bin bir tane olaya bağlı kalbin atıyor, beynin çalışıyor, damarların çalışıyor, kasların çalışıyor, efendim. Yani harıl harıl muazzam bir organizma, mekanizma, teşkilat, fabrika çalışıyor da sen böyle duruyorsun. Hayatta. Sen Boşu boşuna durmuyorsun. Hiçbir şey olmadan durmuyorsun. Bütün hücrelerin çalışıyor. Bütün hücrelerine kan, hücrenin dedasını gönderiyor. Hücre o gıdayı alıyor, kullanıyor, yakıyor hatta. Hücre yakıyor onu. Ondan sonra oradan Su meydana geliyor, enerji meydana geliyor, hücrenin istediği malzeme meydana geliyor. Üzümsüz malzemeyi atmak da gerekiyor, atmasa birikir. Suyu atmasa insan şişer. Bir günde vücut suyunu atmasa insanın, insan 20 kilo alır, 10 kilo alır, şişer, ödem diyoruz buna. Atamazsa dışarıya, efendim şişer, ikinci gün patlar, üçüncü, üçüncü gün balon gibi olur, patlar. Yani biz bunları bilmiyoruz ama bunlar oluyor da yaşıyoruz. Her hücremizde bir faaliyet. Her zerremizde bir faaliyet. Tabi hücrelerden de aşağı inince zerreler var, atomlar var. Atomlar da çalışıyor. Elektronlar efendim dönüyor, bilmem e, moleküller, hepsinin bir faaliyeti var. Bunların hepsinden Allah'ın lütfu, kuvveti, yardımı, kesili kesiliverirse tamam. Ne elektron dönecek, çünkü onu da Allah döndürüyor. Efendim, ne şu olacak, ne bu olacak anında elektriklerin söndüğü gibi insanın hayatı söner, biter. O halde bize ne lazım? Allah lazım. Tabii başka bakımdan ne lazım? Allah'ın rızası lazım bir de. Herkese Allah yardım ediyor da ondan yaşıyor. Bize bir de biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Allah'ın rızası lazım. Yani sevgisi lazım. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyoruz. Sevdiği kul olmak istiyoruz. Rıza... O lazım bize bak şuraya gidersen çok eğlence var şakır şükür oynarsın, akşama kadar keyif yaparsın ama Allah cehenneme atar. Buraya gidersen o keyifler yok ama Allah razı sever. Burada ölüm var, şehit olmak var. Tamam ben şehit olmaya giderim der Müslüman. Yani eğlenceye gitmez Allah'ın rızasının olduğu tarafa gider. Bak buraya gidersen şu kadar haramdan para kazanacaksın, cebine şu kadar para girecek. İstemem. E bu tarafta şu kadar Fukaraya sadaka vereceksin, zekat vereceksin malında. Tamam isterim, veririm. Yani almayı istemiyoruz, vermeyi istiyoruz. Yaşamayı istemiyoruz, ölmeyi istiyoruz. Eğlenceyi istemiyoruz, kahra efendim, tahammül edecek tarafı istiyoruz. Neden? Allah'ın rızasını istediğimiz için. Şimdi hele bir arif insan için Allah dostu, Allah'ın varlığını anlamış, Aşkullahı muhabbetullahı tatmış bir insan için en önemli şey Allah. O o halde la bûte minu nedir? Sana ne lazım? Hava lazım? La bûte minel hava. Ne lazım? su lazım? La bûte minel ma. Çarı yok. İlla su lazım. Efendim sana ne lazım? Gıda. La bûte minel gıda. Yok. La bûte Allah. Bunlar hepsi çünkü Allah veriyor insana. Sana Allah lazım. Sana, bana, hepimize, aklı olan herkese, her mümine Allah lazım. Ha. Yola çıkarken demişler ki labit بِتْتَ مِنْ kut azık demek. Mutlaka azık lazım sana. Azık bul. Mutlaka azık lazım. Demiş ki mutlaka kendisi lazım olan şey lazım. Yani Allah. Yani ne demek istiyor? Demek ki nasıl gitmiş? maliyeye gidiyormuş. Demek ki torbası yok. Kırbası yok, suyu yok, gıdası yok. Böyle gidiyormuş, da ötekisi ikaz ediyor. Ya ne yapıyorsun? Biraz yanına yiyecek, içecek al diye ikaz ediyor. Sana yiyecek, içecek lazım diyor ki hayır. Bana lazım olan şeyip lazım. O oh. her zaman mutacı olduğum, kulu olduğum Allah lazım bana. La büttte o oh işte, la büttte minallah. Allah lazım diyor. Çok güzel söylemiş tabii. Mütteli söylemiş. Onun sözüne karşılık mütteli söylemiş. Neyi gösteriyor bu? işin edebiyatının arkasında ne var şöyle azıksız gidiyor bir de azık al yanına diyenlere de diyor ki ben ben Allah'a tevekkül ediyorum diyor Allah var ya yanımda diyor korkmam diyor ve gidiyor yani korkmam deyip dursa tamam deriz, palavra sıkıyor duruyor durmuyor korkmam diyor Allah'a tevekkül ederim diyor Allah var ya yetmez mi diyor ve gidiyor gidiyor da yani tehlikenin içine yürüyüp gidiyor. Ee, sonra ne olmuş acaba? Bu filmin sonu nasıl bitmiş? Nasıl bitmişse yani herhalde orada ölmemiş. Öyle anlaşılıyor. Yani gitmiş ve ölmemiş. E nasıl olur bunların bu mübarek insanların, adamların ölmemesi? Muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri bir konunu sevdiği zaman olağanüstü imkanlar ihsan ediyor. Ya e hocam bu yani havada bir laf yani ediyormuş ama kimisi de çölde ölüyor. Kimisine de etmiyor. Var mı bunun misali? Yani elle tutulur bir misali var mı? İnkar edilmeyecek bir misal şöyle bir müşahhas diyoruz ya somut soyut değil de somut bir örnek var mı? Var. Nedir o? Musa aleyhisselamın yanındaki ashabı Firavun'dan kaçtılar Sina yarımadasındaki çöle geçtiler o çölü yanlarında azık yokken su yokken bir ucundan bir ucuna yürüyüp geçtiler. Başardılar. Ordular başaramıyor bu işi. İstila orduları Suriye'ye geliyor. İstila orduları Ürdün'e geliyor. İstila, istila orduları Anadolu'ya geliyor. Timur'un ordusu bilmem Moğol ordusu ama Mısır'a geçemiyor. Neden? Arada çöl var. Kolay değil. Susuz gıdasız ...bata çıkan kumlardan orayı geçmek kolay olmadığından... ...oradan öteyi... ...yani gözlerini alamamışlar. Gözlerini alamamışlar, Mısır'ı... ...istila edememişler. Anadolu'ya gelmiş... ...Moğollar. Şivas'ı yakmışlar. Yıkmışlar. Her gittikleri şehri tahrip etmişler. Suriye'de de öyle. Şimdi biz Harran'a gittik mesela. Harran... ...muazzam bir şehirmiş eskiden. Bir de ortasında büyük bir harabe var, böyle e, somya gibi büyük taşlarla yapılmış, kocaman, ekpare kayalarla yapılmış muazzam bir de harabe var, Harran şehrinin ortasında. Bir de bir yerinde yıkılmamış direkler, kapılar, duvarlar var. Ben sandım ki ilk baktığım zaman antik çağlardan kalma, Romalılardan kalma bir harabe. Hayır, aah, gittim baktım ki o kapının olduğu yere üstünde Arapça kitabe var. Harran şehrinin ulu camisiymiş o. Böyle bir muazzam mekan ki. Böyle koca ve onların üzerine efendim Kudret helvasıyla, Kudret otuyla efendim buldurcun eti gönderdik. Buldurcunlar sapır sapır sapır sapır gelmiş efendim dökülmüş önlerine, yolup yolup kızartıp yemişler. Hani şimdi bıldırcın şiflikleri var. Bilmiyorum böyle Anadolu'da seyahat ederseniz. Helva görüyor musunuz? Bu buldurcun çiftliği, alabalık çiftliği, efendim alabalık lokantası e, tatlı bir şey demek ki, buldurcunlu olması vesaire falan adını duyarız efendim. Buldurcun göndermiş Allah, oh yağlı yağlı buldurcunlar. Bir de kudret helvası diye bir şey, onu yemişler, onu yemişler, öyle geçmişler oraya. Bak Allah. Nasıl gönderiyor? Nasıl besliyor? E bazen nasıl gönderir? Bir göz yumup açıncaya kadar oradan geçirir. Yani çöle doğru gider de, çöle adımını bastığı zaman, hop öbür, öbür tarafa ona ne diye deniliyor? Tayyi mekan. Yani mekanı, mekanın tay dürmek demek, katlamak demek. Mekan Allah tarafından küçültülüyor onun nazarında. Hızlı Koca mekanı hop öbür tarafa gürüp katlayıp geçip veriyor. İşte buna tayyi mekan kerameti derler. Bazen tayyi mekan olur. Bazen rızık verir Allah. Gökten indirir. Yerden bitirir. Sebepli gönderir, sebepsiz gönderir. Bazen kapıyı vurur birisi tak tak tak tak. Buyurun bir tepsi şey. Allah Allah. Ne yapmış? Evliya Allah'tan birisi Medine'ye münevvereye gitmiş. Aç. Parası da yok. Ama evliya. Allah'ın sevgili kulu. Eh, kimseden de bir şey istemiyor. Açlıkla canına tak demiş. Resulullah'ın türbesine gitmiş. Gözlerini kapatmış. Resulullah'ın türbesine gidiyor. Yani çok sonraki asırda yaşayan bir kimse ama Allah'ın sevgili kulu. Gözünü kapatmış. Demiş ki Ya Resulullah, senin diyarına ziyarete geldim. Kaç gündür hiç kimse halimi hatırımı sormadı. Yemek yemedim, Açım. Sana geldim ben demiş. Ben senin ziyaretçiyim demiş. Resulullah türbesine. Yani Resulullah vefat edeli çok olmuş ama ben seni ziyarete geldim. Kimseden bir şey istemedim. Açım kaç gündür. Senden istiyorum gibi. Nasıl dua ettiyse böyle dua etmiş. Uyumuş orada. Gireye yaslanmış. Uyumuş kalmış. Caminin içinde. Biraz sonra omuzuna bir el şöyle başını kaldırmış bir tepsiyle bir adam tepsiyle, elinde tepsiyle demiş ki ya mübarek sen misin bizi dedem Muhammed'e şikayet eden sen misin dedem Muhammed'e bizi şikayet eden Medine'lileri sen misin buyur yiyecek getirdik sana demiş bak nasıl oluyor var Resulullah'a iltica ediyor ben senin misafirin ya Resulullah ben burada gidip de elin adamından bir şey istemem açım demem, dilenmem ben sana bir geldim sen bilirsin diyor. Resulullah da torunlarından birisinin rüyasına giriyor sevdiği git benim mescidimde benim sevdiğim bir ümmet-i bir mübarek kul var karnı aç git yemek götür diyor ona o da tepsiyi hazırlayıp getiriyor. Bak Allah bazen böyle yapar. Yani Bazen böyle olur. Bazen gökten buldurucun düşer. Bazen yerden ot biter. Mantar biter. Değil mi? Yani çeşitli şeyler var. Bazen de hiç böyle bir şey olmadan yanında gıda hasıl olur. Onun misali var mı? Var. Neryem Validemiz bir hiç kimsenin giremediği odada ibadet edermiş. Kimsenin girmediği bir oda. Kapısı kilitli. Sadece Zekeriya Aleyhisselam girebilirmiş. Yani hiç başka insanların oraya gidip girmesi, çıkması mümkün olmayan yer. Orada ibadet edermiş. Mescidin bir böyle hani diyelim ki bir hücresi yukarısı filan neresi olduğunu bilmiyorum da öyle hani şu mescidin diyelim ki şu balkonunda şöyle kapalı bir kısım olsa kilitli olsa taştan olsa hani o eski binaların böyle taş kulübeleri odaları filan da oluyor. Süleymaniye'de filan belki orasında burasında vardır yani. Öyle bir yerde ibadet ediyor şimdi. Zekeriyye aleyhisselam tırık kafasını açıp bıcırt, içeri girdiği zaman Bakarmış olup da küllama daxala aleyha zekeriye mihrabe vecede ceda in rızka. Orada o mu yazıyor? Orada yazabilir bazen böyle. Evet, yukarıya onu yazarlar. Küllama daxala aleyha her ne zaman ki onun yanına, Meryem'in yanına aleyha, yani Meryem, Meryem'in yanına ne zaman girerse zekeriye aleyhisselam el-mihrabe, o ibadet ettiği yere ne zaman girerse, vecede bulurdu, indeha Meryem validenin yanında bulurdu, rızka. rızk al. bulurdu, ah. O yanına giriyor, bakıyor, orada çeşit çeşit yiyecekler, meyveler var. Şaşırırdı ve derdi ki, gâle ya Meryem'u, ennâ ki hâza, ya Meryem, Allah Allah, bu ne mucize, bu ne keramet, nereden geliyor sana bunlar? Galet derdi ki o da, öğemin indiler. O Allah'tan geliyor. Allah gönderiyor. İnnellahi yerzuku men Allah işte böyle kendisine ibadet eden Sevdiği kullarını hesaba, ölçüye sığmaz şekilde rızıklandırır. Bak kapı kilitliydi. Duvarlar taştı. Pencere yoktu. İnsan gelmiyordu. Orada hem de mevsim dışı yiyecekler. Orada görür ki Hakdiliye Ehli Sünnet Akaid'inde yazıyor. Sen Müslüman değil misin? Ehli Sünnet'ten değil misin? öyle olağanüstü olaylar her zaman insanın karşılaştığı olaylar. Ben Readers Digest diye bir kitap, bir mecmua vardı. Orada Amerika'da şurada burada olan bir takım olağanüstü olayları ben okurdum mesela orada görürdüm efendim. Kitaplar da yazıyor, gazetelerde de bazen böyle acayip enteresan şeyler olabiliyor. Yani hayatın çok enteresan, esrarengiz tarafları var. Onun için ...o neydi meşhur Amerikalı bilim adamı... ...Sir James bilmem... soyadını adını hatırlayalım... James miydi... ...bir şu filozofları var... ...esrarlı kainat diye bir kitap yazmış... ...ismi bu... ...esrarlı... ...yani bu kainatın esrarengiz yönleri var yani... ...senin sadece... E, ...lisede okuduğun kitaptaki kadar değil bu kainat... ...lisedeki fizik kadar, lisedeki kimya kadar değil bu kainatın çok esrarı var. Yazılıyor da bunlar. Antikyobetilere de giriyor. Belli şeylerde bilenler biliyorlar. Evet. Gale ve kale Ebu Turabin Yine aynı ravi söylemiş ki, Ebu Turab-ı Nahşebin'in sözü şu, şöyle buyurmuş. Eşrefül kulub kalbün bir nurül fehmi anillahi teala. Kalplerin en şereflisi. Herkeste kalp var ya, sen de, ben de, on da, caminin içindekilerde, caminin dışındakilerde, Karaköy'de, Taksim'de, her yerde kalp sahibi insanlar dolaşıyor. Ama bu kalplerin en şereflisi, çeşitli çeşitli kalpler var. Bu kalplerin en şereflisi nedir? Kalbün hayyum. Diri bir kalptir. Ölü kalp değil. Diri bir kalptir. Neyle diri bir kalp? bi il fehmi anillahi teala Allahu Teala hazretlerini fehm etmek anlamakla Allah'ı bilmekle diri olan bir kalp en şerefli kalptir Allah'ı anlamak Allah'ın kudretini anlamak Allah'ın sıfatlarını anlamak Allah'ın büyüklüğünü anlamak Allah'ın hikmetlerini anlamak Allah'ın işlerindeki enteresanlıkları anlamak Heh. hangi kalp? ...en şerefliymiş... ...bunu anlayan kalp... ha hocam şimdi... ...burada bir şey var... ...kalp nasıl anlıyor... ...biz anlamak deyince... ...kafayı düşünürüz... ...bu kalp diyor... Ha, ...arapçada kalp... ...gönül demek... ...gönül demek... ...yani kalp deyince... ...yürek demek değil... ...bunu her zaman söylüyoruz... ...Kuran-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te... ...bu gibi dini kitaplarda kalp denildiği zaman... Ne anlayacaksın? Gönül, gönüllük kastediyor. Anlayışlı gönül. Yani en şerefli gönül hangisidir? Allah'ı Teala Hazretlerini anlayışlı olan, o anlayış nuruyla nurlanmış olan gönül demektir. Kimi insan anlamaz. Şimdi mesela akşam bir edepsizlik yapar, sabahleyin bir tokat yer. Tokat Allah'tan. Ama ama akşam yaptığı edepsizlikten bu tokadı yediğini bilmez o herif. Anlayışsız. Ama öteki adam anlar. Öyle Allah'ı bildiği için o edepsizliği yapmaz. O sözü söylemez. Söylediği zaman cezasını çekeceğini bildiğinden çekinir. Böyle ben Allah'tan korkarım der. Öyle şey yapmam der. Geri durur. İşte Allah'ı anlayan insanın hali böyledir. Anlamayan da burnunun doğrusuna inkar, inkar, inkar gider ama işte öyle değil. Tutmuyor. Hayatının o tarzda götürülüşü tutmuyor. İşte gerçeklerle uyuşmuyor, bağdaşmıyor. Gerçekleri kavrayan, Allah'ı tanıyan, Allah'ın işlerini anlayan, Allah'ın işlerindeki hikmeti anlayan efendim kalp o anlayışla nurlanmış olan gönül en şerefli gönüldür. Şimdi birisi peygamberlerden birisi. Hani bunu. Böyle soyut bir kavram olarak kalmasın, mücerrek kalmasın, herkes anlasın diye anlatayım. Birisi demiş ki, Ya Rabbi senin işlerin hepsi hikmetli, tamam da bana hikmetini anlat. Peygamberlerden birisi münacaat etmiş Allah'a, Ya Rabbi senin işlerinin hikmetli olduğunu bana anlat. Peki ey kulum, ey peygamberim gel bakalım, git şu çeşmenin başındaki ağacın üstüne çık, dalların arasına saklan, aşağıyı gözle, gözetle. Tamam. Tamam. Tırmanmış ağacın üstüne. Aşağıya çeşmeye bakıyor. Atlının birisi gelmiş. Dıgıdık dıgıdık. Çeşmenin başında durmuş. Efendim. Atını sulamış. Kendisi su içmiş. Filan filan. Artık o yolun neresindeyse. Orada elini yüzünü yıkamış. Filan. Fakat kesesini... Düşürmüş veya bırakmış orada, çeşmenin kenarında, öyle gitmiş. Atınabilmiş, yine gitmiş ama, kesesi orada. Çeşmenin kenarında. Belki böyle hani, insan eğildiği zaman buradan benim gözlük veren, atacağım, pat düşüyor aşağı, camı kırılıyor, çerçevesi kırılıyor, hadi tamir kıran. Belki böyle bir şeydi. Şöyle koymuştu kenara alırım diye, unutmuş yani. Orada şeyi duruyor para kesesi duruyor. İçinde çil çil altınlar var. Para var. Para para para. Herkesin aklı fikri para. O gitmiş. Dıkıdık dıkıdık gitmiş bu tarafa doğru. Yukarıdan şimdi o Allah Allah. Bu adam keseyi burada unuttu. Bakıyor yukarıdan. Biraz sonra bir başka atlı gelmiş. Dıkıdık dıkıdık O Çeşme var. Atını durdurmuş. inmiş aşağıya. Atını sulamış. Kendisi elini yüzünü yıkamış. Suyu içmiş. Dinlenmiş. Gölgelenmiş filan. Serinlemiş. Aa, bakmış orada bir şey. Bir kese altın Almış, gitmiş. Çeşmenin başında alt şey para kesesini buluyor. Buldu ya. Almış andan bu tarafa doğru gitmiş. Bunun gittiği istikameti arkasından değil. Bu tarafa doğru gitmiş. Başka taraf. Allah Allah. Yukarıdaki gene diyor ki ya birincisi keseyi unuttu. ikincisi keseyi aldı. Allah Allah. Dur bakalım ne olacak. Allah bek, bekle bak dedi ya o da bakıyor şimdi biraz sonra bir üçüncü şans gelmiş o da orada abdest, el yüzük ama su filan ihtiyaçlarını giderdikten sonra birinci atlı telaşla dıgıdık dıgıdık geriye gelmiş atını durdurmuş adamın yakasına yapışmış üçüncü adamın yakasına yapışmış ben demiş az önce buradaydım burada şurada kesevi bırakmıştım efendim e, ver keseyi ben demiş kesemese görmedim bana bak bana zorluk çıkartma ver şu keseyi ya ben kese falan görmedim işte elimi yıkadım şey yaptım hayır demiş ben az önce buradan gittim geriye de döndüm Hiç hiçbir, hiçbir yolcuyla da karşılaşmadım oradan gelenle de karşılaşmadım buradan gidenle de karşılaşmadım burada başka kimse olamaz kese seni bir yerinde çıkar yok ya bilmem de derken kavga gürültü bir tane vurmuş adamı öldürmüş şimdi o da gitmiş o peygamber olan şahıs inmiş aşağı ama demiş ki yarabbi ben bu işten hiçbir şey anlamadım birincisi keseyi bıraktı ikincisi keseyi aldı gitti üçüncüsünün suçu yoktu efendim bu geldi onun kabahat onun sandı vurdu öldürdü gitti ha, anlamazsın ya bu işin evveliyeti var. Demiş ki, bu birinci adamın ikinci adam adam gile efendim borcu vardı. Onların hakkını yemişti. Allah bu keseyle onun hakkını ona verdirtti. Efendim o hakkını almış oldu. Üçüncü adamın da bu adam gile efendim bir suikastı vardı. Cezayı hak etmişti, ondan birisini öldürmüştü. Onun o cezayı çekmesi gerekiyordu, onun için onu öldürdü demiş. Yani, böyle bir fıkra. Olmuş mu, olmamış mı? Hangi kitap yazıyor? Hiçbir kitap yazmasa, böyle bir şeyi biz kendimiz senaryo olarak uydursak bile, şu olay var, biz olayların dışına baktığımız zaman, şeylerini anlayamıyoruz ama, olayların alttaki bağlantılarından, bir şeyler haberimiz olduğu zaman ha ya ondan dolayıymış demek ki diye o zaman bir şeyler anlayabiliyoruz. İşte Allah'ın işleri böyle. Yani Evliyaullah Allah'ın dikkatli kulları veya siz siz de Allah'ın işlerini dikkatle takip ederseniz görürsünüz. Nasıl çıkar bu? Mesela falanca adam öldü. Tamam. Mirası kaldı. Tamam. Mirasını karısı haksız dağıttı şöyle yaptı. Ha. Gör bakalım sonu nasıl olacak şimdi. O haksızlığı yaptı ya. Gör bakalım. Sonunda o ac onun acısı çıkar. Sonunda mı da acısı çıkar. Bunun misalleri çok yani yakınlarımızdan, uzaklarımızdan misalleri çok. Yani sen bir işin böyle ilk oluşu zamanında hemen şey yapma. Dur bakalım. Bekle sonunu gör. Gör. Fehmet bakalım. Sonunda işin ne kadar hikmetli olduğunu. Anlarsın. Evet. İşte asıl şerefli olan gönül bu anlayış nuruyla nurlanmış olan gönüldür. Bu anlayış yoksa adam hiçbir şeyden haberi yok. İşte böyle gafil geliyor gafil gidiyor. Yani manevi bakımdan gözü kör. Evet etrafı görüyor. Işığı görüyor. Tamam kapı şu tarafta pencere bu tarafta. Bu ama gerçekleri göremediği için manevi bakımdan kör. Kimisi mümin değil mesela. İslam'ın hak din olduğunu anlamıyor. Allah'ın birliğini, varlığını kabul etmiyor. Puta tapıyor. Ya, bu put mermel değil miydi? Bunun altında imzası da var. Falanca adam yapmış. Falanca heykelde. Buna ne tapıyorsun? Yani buna tapılmaz. Hiç anlamıyor. Yani şeyi manevi bakımdan kör gözü. Gerçeği doğruyu anlayamamak bakımdan. İşte burada da Diyor bak kalbin hayrın. diri kalp, diri gönül. Ha buradan ne anlaşıılıyor? Bazı gönüller de ölüdür. Kalbin meyitün Bazı gönüller de ölüdür. Ölü gönül nedir? Ölü gönül gönül vazifesini yapmayan, hiç hayati faaliyeti olmayan efendim bitmiş bir gönül. Adamda hayat yok diyorsun. Ne demek? davranışlarından davranışlardan bakıyorsun. Hiç para etmez. Onun için adamda hayat yok diyorsun kalbi ölmüş olur insanın bazen. Bazen de taş gibi olur. Bazen taştan da katı olur. Vehiye cel ticaretı ev eşetti kasveten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriliyor. Bazı kalpler taş gibidir. Bazı kalpler taştan da katıdır deniliyor. Evet yumuşak alırsan eline böyle elastiki et ama taştan da katı manevi bakımda. Yani insanın da gönlü ölüdür. Ne ile dirilir? Gönlü dirilten şey marifetullahtır. Ama marifetullah yani Allah'ı anlamak, Allah'ı bilmektir. Ama o kolay elde edilmez. Kalbini diriltir zikrullah diriltir. Zikrullah diriltir. Onun için tasavvufta hadis-i şeriflerde zikrullah diriltir diye bilindiği için zikir vazifesi veriliyor. Yap bu zikirleri, çek bu zikirleri. Bak o zaman sende de kalbinde de bir değişiklik olacak. Ama yapmıyor adam. İnkar ediyor, üşeniyor, şeytan yaptırmıyor, o zaman görmüyor. yani o şeyleri sezemiyor. Evet, Kale ve Kale Ebu Turab aynı rabi rivayet etmiş ki, Ebu Turab Hazretleri şöyle buyurmuş, sebebül usuli ilallah sebaa aşirete derece, edna ha el icabetu. وَاَعْلَاهَا اَتْتَوَكِّلُ عَلَى bir hakikatihi. <بِحَكِكَتِهِ> Buyurmuş ki, Ebu turab Naşevi Hazretleri, bu büyük Sufi, büyük Alim, büyük Arif, büyük Evliya sebebi i Resul-i derece Allah'a ulaşmak on yedi derecededir. Allah'a ulaşmanın sebebi on yedi şeyi yaparsa, on yedi şeye sahip olursa insan o zaman Allah'a kavuşur. Yani evliya olur. O zaman işte keramet sahibi olur. O zaman efendim gözü gerçekleri görür. O zaman gönlü efendim nurlu olur. Canlı olur. O zaman efendim işte ne bileyim hayatını okuduğumuz, sevdiğimiz, saydığımız Allah'ın sevgili kulları, evliyası, kabirlerini ziyaret ediyoruz. Ruhlarına fatihalar okuyoruz. Öyle insan olur işte. Hani Allah'ın sevgili kulları, mübarek insanlar. Ebu Eyyübel Ensari Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Kaynıyor. Şey, türbesinin önü, camisinin avlusu. Herkes ziyaretine gidiyor. Neden? Bu Ebu Eyyübel Ensari, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşamış, onun mübarek cemalini görmüş, evi, evinde Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Nasıl bir insan bu? Oo, çok yüksek insan. Çok kıymetli insan. Başımızın tacı, beldemizin medarı, iftiharı, mihmandarı, Peygamberi diyoruz. Tamam, ziyaret ediyoruz. İşte öyle şey, Allah'ın sevgili kulu olmak. Tabi sevgili kulu olduğu zaman da olağanüstü hallerde oluyor şeydeki gibi. Meryem Validemizin efendim, önünde yiyeceklerin hasıl olması gibi yani. Kur'an'dan misal veriyoruz değil mi? Efendim, işte 17 şey var ama bu 17'sini saymamış Mubarek. Ne yapmak lazım? Ebu Turab-ı efendim karıştırmak lazım kütüphanelerde kitapları var mı? Yazdığı eserler hangileri? Onun peşine düşmek lazım. Allah'a kavuşmak için bu 17 şey nedir diye araştırmak lazım. Şimdi biz buradan tabii biz bunu yapabiliriz. Vaktimiz olsa gideriz Süleymaniye Kütüphanesine alfabetik kataloglardan Ebu Trabun Nahşebi Hazretlerini efendim ararız. Onun kitaplarına bakarız. Hangi kitapları var Süleymaniye Kütüphanesinde? Kataloğa bakarız. Kitaplarını alırız, karıştırırız, alan her isteyenin istediğini veriyor. Karşımıza çıkartır bunu. Sen sen Allah'a kavuşmayı iste de onun peşine düş de Allah sana vermesin. Olur mu? Allah cömert. Sen iste Allah verir. Orada öğrenirsin. Allah'a kavuşmak için 17 şey lazımmış. Nelermiş onlar? Öğrenirsin. Şimdi biz yolunu biliyoruz bu işin de ama zamanımız olur olmaz gideriz gidemeyiz. Siz dinleyicilerimiz arasında veya bu bantı seyredecekler arasındaki kimselere diyoruz ki bakın yazma eser kütüphaneleri var zengin kütüphanelerimiz var birisi Süleymaniye kütüphanesi yüz binlerce eski eser var hazine orası hazine orası insan yani oraya girse çıkmak istemez böyle altınlar elmaslar zümrütler etrafında böyle o kitapların hepsi öyle o kadar kıymetli altın gümüşten kıymetli elmastan zümrütten kıymetli Heh. orada Ebu Turabu Naşevi Nahşebi Hazretleri'ni araştırırsın ansikopetlerden araştırırsın. Bakarsın Süleymaniye kütüphanesinde olmaz da Mısır'daki Hidiviyye kütüphanesinde olur. İskenderiye kütüphanesinde olur. Bakarsın Mekke-i Mükerreme kütüphanesinde olur. Medine-i Münevvere kütüphanesinde olur. Bağdat kütüphanesinde olur. Ha. Ebu bu Nahşabi'nin bir kitabı varmış. Tasavvuf üzerineymiş. Marifetullah üzerineymiş. Allah'a kavuşmak üzerineymiş. Tabi oradan bulabilirsin. Şimdi biz diyoruz ki bu işi yapabilecek arkadaşlara, vakti müsaade olan arkadaşlara vazife veriyoruz. Gidin, şu bizim İstanbul'umuzdaki kütüphanelerde Ebu Turab-ı Nahşebi'nin kitaplarını araştırın, kataloglardan listesini çıkartın, o kitapları isteyin, sayfalarını karıştırın, biraz ne olduğunu anlamaya çalışın. Üsküdar'da şey var, Hazir Mahmut u kitaplarının da olduğu eski eser kütüphanesi var, Üsküdar'da, Selim Ağa galiba değil mi adı? Selim Ağa Kütüphanesi var. Üsküdar'a gidebilirsiniz. Süleymaniye Kütüphanesi var. Süleymaniye Camii'nin karşısındaki aralıkta. Efendim Nura Osmaniye Kütüphanesi var. Köprülü Kütüphanesi var. Efendim bilmem. bu Muhtelif yerlerde böyle kütüphaneler var. Asikövediler var. Ben şimdi mesela kütüphaneye gitmeden bu zatın muhteremin hangi eserleri olduğunu asikövedileri karıştırarak da bulabilirim. Hangi eserleri var? Belki bu Allah'a kavuşmayla ilgili konular hangi kitabında var oradan da bulunabilir. Hadi bakalım bir çalışma yapın. Önümüzdeki derse elinizde dosyalarla gelin. Biz de bilelim. Allah'a kavuşmanın sebebi 17 dereceden geçmekle olur. 17 şeyi elde etmekle olur diyor. En aşağısı bu. 17 derecenin en aşağısı el icabeti. Allah'a icabet etmek. İcabet etmek ne de demek? Yani bir yere davet olunduğu zaman davete icabet diyoruz. Allah diyor ki: "Vallahu yed'u ila daris selam." Allah Teala Hazretleri'nin hepinize daveti var. Nedir? "Vallahu yed'u ila daris selam." Darus selam olan cennete Allah hepinizi davet ediyor. Ey cemaat-i mislimi, Allah hepinizi darus selam olan cennete davet ediyor. "Vallahu yed'u ila daris selam." Ha. ve yehdi men o ila sıratı müstakim. Ve dilediği kulları da sıratı müstakime sevk ediyor, sokuyor sıratı müstakimi yürüttürüyor Allah. Demek ki esas itibariyle Allah hepimize ne yapıyormuş? Daveti varmış. Hepimizi cennete davet ediyor. E ne yapacağız biz? Ey kullarım, ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım dediği zaman biz ne yapacağız? Lebeyt diyeceğiz. Hacı Hacca giderken ne diyor? Leppeği Allah'ım, bekliyor? Ne demek? Yarabbi sen İbrahim Aleyhisselam'a demişsin ki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Demişsin ki ve ezzin finnasib bil hacce yekun rijalen ve damirin yekine min amik. Ya Rabb'i sen İbrahim Aleyhisselam emretmişsin çık seslen kullarıma senin bu yaptığın tamir ettiğin ka'be'yi hacce etmeye, ziyaret etmeye gelsinler demişsin o da bağır demiş ki yarabbi ben bağırayım ama nereye kadar sesini duyurabilirim çıktım Ebu Kübes dağının üstüne bağırdım sesim nereye kadar gidebilir Mekke'deki dağın tepesinden bağırsa nereye kadar duyabilir duyurabilir sesini Allah da razı buyurmuş ki ya İbrahim sen bağır bağırmak senden duyurmak benden duyurmak bende. Şimdi İbrahim aleyhisselam çıkmış, dağın tepesine demiş ki, ey insanlar Allah'ın emriyle ben Kabe'yi tamir ettim. Allah'u Teala hazretleri sizi beytine davet ediyor. Bu Kabe'yi ziyarete sizi davet ediyor. Haberiniz olsun. Allah sizi çağırıyor diye seslenmiş. Emretti ya. yapar peygamberler. Allah ne emretti yapar. Çık seslenmedi. Çıkmış, ezan okur gibi bağırarak, ey insanlar, Kabe'yi ziyarete gelin, hac edin diye bağırmış. Biz buradan kalkıp, hacca giden bütün hacılar, asırlar boyunca, hacca giden bütün hacılar ne yapıyoruz? İhrama giriyoruz, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz. Ne demek lebbeyk? Geliyorum ya Rabbi demek. Çağrılan insanın söylediği sözdür lebbeyk Arapçada. Ahmet, talhuna Ahmet buraya gel dedin. Ahmet de öbür tarafta başka bir şeyle meşgul oluyordu. Bu tarafa döner ne der? Lebbeyk! Tamam, geliyorum ben. Lebbeyk ne demek? Tamam, geliyorum manasında. Yani bir çağrının cevabıdır Lebbeyk. Şimdi hacı da ne diyor? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Ya Rabbi çağırdım, geliyorum Ya Rabbi. Geliyorum Ya Rabbi diyor. Geliyorum diye diye gidiyor. O çağırmayı efendim düşünerek geliyorum Ya Rabbi, davet ettim geliyorum diyor. Sonra en hoşuma giden böyle ağzımın böyle ballandırıyor şeyini. Orada hacıların sıfatını duyuyorun Rahman. Rahman'ın misafirleri. Yazmışlar şeylere yolun kenarına. İşte radyo ilanı var, saat ilanı var, efendim güzel koku ilanı var, teyp ilanı var. Otomobille Cidde'den Mekke'ye doğru giderken efendim ''Lebbeyk Allahumme lebbeyk'' diye, diye gidiyor hacılar Yolun kenarında levhalar var. Her yol, karayolunun kenarında var ya levhalar. Ha, bir de orada bakıyorsun levhalar arasında bir levha efendim, yazıyor. ''Merhaben biduyufir Rahman'' Kocaman yazmışlar. ''Hoş geldiniz ey Rahman'ın misafirler'' Aman Rabbi eriyor insan, nasıl hoşuna gidiyor. ''Hoş geldiniz, merhaba ey Rahman'ın misafirler'' Tabi ya, ne sandın ya, biz Rahman'ın misafirleriyiz tabi diye insanın koltuğu kabarıyor böyle, hoşuna gidiyor yani. Şimdi birisi Allah'a kavuşmanın merdivenlerinden birincisi bir kere bir davete icabet edeceksin tamam? Levveik Allahumma diyeceksin evvela. Allah vallahi diyor ilahdar Selam Allah sizi cennete çağırıyor. Ey Müslümanlar haberiniz olsun. Bak kürsüden söylüyorum söylemedi demeyin. Allah hepinizi cennete davet ediyor. Ne diyeceksiniz? Lebbeyk Allah'ım ne diyeceksiniz? Tamam ya Rabbi, geliyorum diyeceksiniz. İlki icabet. İlkinde ilk istek olacak sende. De. Sırt dönmeyeceksin. Davete kulak tıkamayacaksın. Allah çağırıyor, geliyorum ya Rabbi, tamam. Davetini aldım, anladım diyeceksin. İlki o, ilki icabet. Bak. e O duygu olmadan olur mu? Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne ya diyen insana bir şey olur mu? Olmaz. Bana ne? Bana neyse, bana neyse, o zaman, o, o zaman bir şey olmuyor. İlk önce icabet olacak. Tamam Ya Rabbi. anladım Ya Rabbi. geliyorum Ya Rabbi. Şu minarelerdeki ezanlar, muhterem kardeşlerim, millet Arapçayı bilmiyor da, hiç dinlemiyor. Şu ezanlar insanı eritir yani. Hayyâle sarah salâh diyor Allah, namaza gel diyor. Hayyâle s-salâh! Müezzin bağırıyor, mikrofonla veya şeyle, kendi sesiyle. Hayyâle f kurtuluşa gel diyor. hayır Davran! Haydi haydi, haydi! haydi! Haydi namaza! Davran! Bana ne? Sana ne olur mu ya? Allah çağırıyor. Müezzin kendiliğinden söylemiyor ki. Allah peygamberine söylemiş. Peygamberi efendim sünnetinde hadisinde yazmış. Bu ezan öyle bir şey. Allah'ın daveti. Allahu Ekber Allahu Ekber diye başlıyor. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah diyor, her zaman bangır bangır bağırıyoruz, efendim, semalara ki Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden insanlarız biz, sıradan insanlar değiliz. Ama sıradan insanlardan da aşağı düşmüş, çünkü manayı kaybetmiş, bak manayı fehmetme olmayacak gönülde öyle oluyor, insan bu hayyâle selahın manasını bilse erir. Ayyâle'l felâhın manasını bilse erir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuduğu zaman erir. E, Kur'an-ı Kerim'i sen dinlemiyor musun? Dinliyorsun. Orada hatim indiriyorlar, sen de alıyorsun. Hatimi geçiyorsun karşısına. Salakallah, öyle dedi. Tamam. Ya ama ne anladın? Hiç. Hiçbir şey anlamadım. E te, tamam, bu seni anlamadım. Bir dahaki seni anlar mısın? Yok. E, on sene sonra anlar mısın? Yok. Yüz sene soranlar anlar mısın? Yok. Bu gidişte belli. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Bu kafayla oraya varılmaz. Bu yönlenmeyle o tarafa gidilmez. Ne olacak? İnsanda aşk olacak. İcabet olacak Allah'ın davetine. Tamam ya Rabbi, geliyorum ya Rabbi. Sen çağırmışsın tamam Esat Hoca söylediği şeyde, kürsüden tamam davetini duydum geliyorum ya Rabbi diyeceksin. Gelmenin çaresine bakacaksın. Araştıracaksın. Aman Rabbi ben senin bu Arapça'nı bilmiyorum, sen Arapça göndermişsin bana kitabı, ben Arapça'yı bilmiyorum. Hemen yarın Arapça öğrenmeye başlayacaksın. Banene! Ah, hay Allah kahretsin bu baneneyi ya! Banene, banene! Sana ne olur mu işte? Arapça'yı öğreneceksin. Arapça'yı öğreneceksin, dinini öğreneceksin, Allah'ın yolunu öğreneceksin, düşüneceksin. Hayyâre salâh! Bu mevzil ne diye bangır bangır bağırıyor, salâhleyin bağırıyor. Adam terlik atıyor, Hırsından, sen beni uykuından uyandırdı. Ya yani senin iyiliğini istiyor mu? yani ne istiyorsun işte? Bak sen uyuyordun, seslendi, uyandırdı seni. Kızıyor uyandırdığına. Yani Allah'ın onu kurtuluşa çağırmasını düşünün. Uyum alan, kalk, kaçırma elinden fırsatı hani filhane'nin birisi çıksa ne yapar? Değil mi? Efe böyle yan tarafa omuzunu asmış, bağırır, çağırır, hiç der, ben neden? E o ne yapıyor? Hayir el sala kurt O da kalkmış. Şu melezinin yaptığına bak. gene tatlı uykumdan uyandırdı, Melezinin şeyine kafasına terlik fırlatıyor. Bir şöyle yapmış Sultan Ahmet'te. Şey yakın Sokollu Mehmet Paşa Camii'nin minaresi yakın şeyine böyle meyilden dolayı terlik fırlatmış kafasını tutturamamış tabii. Yani melezinin kafasına terliği fırlatmış savurmuş. Çok kızmış. E, memlekette de böyle gericilik var, ezanlar da susturlamıyor, ne yapsın? Demiş ki ya, ezan olmayan, cami olmayan bir yer yok mu? E, var demişler, var, neresi var? Levent. Tamam, Sultanahmet'teki daireyi satmış, Levent bir daire almış. Oh be, tamam, ezansız bir semt, uyuyacak. İstediği kadar uyuyacak, kimse ona hayaller felak demiş korkuluşa gel demeyecek. İki cihan saadetine er demeyecek, o da uyuyacak orda leş gibi yatacak. Tamam. Ama, Allah'ın işleri biraz da enteresan, hikmeti var efendim her şeyi var, biraz da enteresan. Ne hikmetse Rabl'ın hikmeti bilmiyorum. Tam adamın karşısında dairesinin karşısında efendim mina şey yapmışlar, cami yapmışlar oraya. Tam oraya. Alay ediyor Allah yani. Ulan sen benim şeyimden kaçamazsın işte. Bu böyle olacak diyor. Allah oraya tam onun şeyim karşısına hay Allah demiş. Burada da yani şu ezandan kurtulamay kurtulamayacaksın. Kurtulamayacak. Yani tabii şey yapabilir. Yani Moskova'ya gitse belki Roma'ya gitse. Roma'da da şimdi cami yaptılar. Papa da açtı. Nereye gidecek? Tabii bir yere bulabilir ama Allah bak şey yapıyor ona. Alay ediyor ya. Yani. Bak sen kaçamazsın aklını başına protokol. Belki de belki de merhametinde gene davet ediyor. Belki bu sefer yumuşar diye. Hayır, hayır falan. Kulum nereye kaçıyorsun ya? Cehenneme gideceksin, zarar edeceksin. Gel buraya. Cennete gel diyor. Gene söylüyor. Belki de öyle anlamamız lazım. Yani Allah kızmıyor. Allahü Teala Hazretleri biz binlerce bir milyonlarca kusur işliyoruz, günah işliyoruz. Kızmıyor. Kızsa hepimizi toz eder hepimizi toz eder. Bir zerreyi patlatsa atom bombası işte. İnsanlar bir zerreyi patlattığı zaman neler oluyor? Görüyorsunuz. Bir zerreye patla dese patlatır. Patlatsa mahvoluruz ama bin tane kusur işliyoruz. Bin de belki düzelir diye kahretmiyor. Affediyor, bağışlıyor, tevbe edince ağlayınca hadi gene benim kulum ağladı diye affediyor. Ama bizim de düşünüyorum ki biraz insafa gelmemiz lazım. Yani biraz ciddi olmamız lazım, biraz anlamamız lazım. Allah cennete çağırıyor, Allah peygamber göndermiş, yani elçi göndermiş. Kime? Sana. Allah sana elçi göndermiş. Allah Allah, ben o kadar kıymetli adam mıyım? Evet. Çok kıymetlisin sen. Sen kendinin kıymetinin farkında değilsin. Allah sana elçi göndermiş. Şu alemlerin Rabb'a mı göndermiş bana? Ağlar sen ya. Alemlerin rabbi bana elçi mi göndermiş? Tabii ya. E, kitap göndermiş elçi gönderdi. Elçiyi dinlemez, kitabı okumaz, kitaba muhatap olmaz. E ne olacak? Ondan sonra da ahirette şey yapacak. Ne diyecek? Tevarek Suresi'nde buyuruyor ki: "Etaliu levkünne nesma evna ha kulû hakkinden fi asâriser." Aa, ah. ah. "Levkünne nesma evna kulû." Keşke duysaydık o laflar kulağımızdan girmedi. Duysaydık, hakletseydik bu cehennemliklerin arasında olmazdık şimdi diyecekler. Çünkü onlara melekler diyecek ya, elemeye ettikim nezir. Onlar böyle cehenneme gelirken şaşıracak melekler. Allah Allah. Elemeye ettikim nezir. Ya size bu cehennemi anlatan, sizi bu tehlikelerden uyaran, ikaz eden bir insan hiç gelmedi mi size? Bir korkutucu. Elemeye ettikim nezir. Galiba. Gelmez olur mu? Geldi. Allah bir şey indirmedi diye inkar ettik biz diyecekler. Yani bu, bugün burada inkar edenler orada şeyi gördüğü zaman, Allah'ın ettiği her şeyin hak olduğunu gördüğü zaman eleyse bir, bir hak. Bunlar hak değil mi? Sizin inkar ettiğiniz şeyler masal mıymış? Bak gerçek değil mi? Gerçek. O zaman anlayacak ama iş işten geçecek. Gerçek manasıyla, hakikatiyle Allah'a tevekkül etmektir. Allah'a tevekkül edeceksin. Nasıl tevekkül ediyor? Bak bu mübarek bu sözü söyleyen kendisi nasıl tevekkül ediyor? Çöle susuz azıksız yürüyüp gidiyor. Tevekküle bak. Tevekkül Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek. Çok mühim bir duygu. Çok mühim bir duygu. İnanan insanın işi. İnanmayan insanın tevekkülle işi yok. Tevekkül edemez Allah. Ama inanıp da hakkıyla Allah'a tevekkül edene de Allah. Şey yapar. Yardımını eriştirir. Hocam çok kesin konuşuyorsun. Çok misalini gördüm muhtemelen kardeşler? Kendi öz hayatımda çocukluğumdan beri çok gerçek misalini gördüm. İnkarı biz duymadık mı? Küfrü biz duymadık mı? Ateizmi biz duymadık mı? Felsefe okumadık mı? Hepsini biliyoruz. Her türlü fikir şu kafamızın şu deliklerinden aklımıza girdi. Hepsini biliyoruz biz de. Cumhuriyet devrinde yaşadık işte bu ortamda. Hepsini biliyoruz. Yani bunların bilmediği, bildiği, her şeyi biliyoruz. Bilmediklerini de biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Çok yaşadım. Yani çok misalini gördüm. Sen Allah'a hakkıyla tevekkül edersen, Allah müthiş bir şekilde, insanın tüylerini diken diken edecek şekilde insana yardım ediyor. Şimdi bak misal. Olmuş misaller. Hani söyleyelim de, neymiş? Havada kalmasın. Hacca gidiyoruz. Hacca gidiyoruz. Efendim, Amman'da bir ahbab var. Bir ahbap var ama ne adresi var, ne telefonu var, hiçbir şey yok. İsmini de tam bilmiyoruz, kısaca. Amman kocaman şehir, hiçbir şey bilmiyoruz. İçimizde tevekkül erbabı var, er kişiler var. Kafileyiz ama, içimizde arif insanlar var aradığımız adam bir yol kavşağında karşımıza çıkıyor. Ha, biz de sizi arıyorduk, yahu, sarılıyoruz, şey yapıyoruz, gel arabamıza, hadi bakalım evine. E nasıl oldu? Allah'a tevekkül etti, Allah o adresini aradığımız adamı karşımıza çıkardı. İşte böyle. Nasıl olduğunun misali. Hayatımızdan misal. Okuyoruz, üflüyoruz, imtihan'a gidiyoruz. Şimdi yarın imtihan'a girecek kardeşlerimiz. Tevekkül et Allah'a bak şey çıktı işte cevap çıktı e, bu tura bundan şey bir Allah'a tevekkül et dayan. Allah sana imtihanda yardım eder. Ya Rabbi ben bu derse çalışamadım. Evet çalışmamak ayıp günah. Doğru değil. Çalışıp bilseydim daha iyi ama çalışmadım. Sen bu imtihanda beni mahcup etme. Geçip bana üç tane şu soru şu soru şu soru çıksın. O sorular çıkıyor çitiriyorsun böyle. Bir tane giriyorsun. Bakalım hangi soruşu göreceksin? O üç konudan başka, o kitaptan hiçbir şeye çalışmamışsın, bilmiyorsun. Üç tane konu. Mümeyiz şey yapıyor, söyle bakalım diyor. Böyle başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oluyor. Soru bir, tıkır tıkır söylüyorsun. Soru iki, tıkır tıkır söylüyorsun. Soru üç, tıkır tıkır söylüyorsun. İşte bir tevekkül. En aşağısı icabet en yukarısı tevekkül. 17 derecenin 2 tanesi gitti, kaldı 15 tanesi. Arkadaşlar arayacaklar bir dahaki haftaya bakarsın bir şeyler gelir. Bu aradaki 15 tane neymiş? Ama sen bu, bu hafta içinde icabetle tevekkülü yerine getirmeye çalış da aradakiler bakalım onlar da olur Allah'ın izniyle. Evet. Vakit. Bir saat oldu mu? bu bir saat, on dakika oldu. O zaman bir tane daha kıyıp bitirelim. Kale, ve kale Ebu Turabin, leyse minel ibadeti şey'ün enfa'u min islahi havatiril kulub. Dokuzuncu paragraf. Onda kalıyoruz. Burada bitiriyoruz. Demiş ki Ebu Turab, aynı râvinin rivayet ettiğine göre leyse minel ibadeti şey'ün enfa'u min islahi havatiril kulub. İbadetler var. İbadetler nelerdir? Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, başka? Gitti mi? Çok. Tefekkür ibadettir mesela. Tefekkür etmek ibadettir. Millet bunu bilmiyor. Sükut ibadettir. Millet sükutu bilmiyor. Çocuklar da bilmiyor, bağırıyorlar onlar. Bilseler bağırmayacaklar. Sükut de ibadettir. Başka böyle ibadet olan şeyler var. Ha, i̇badetlerin tabi hepsi faydalıdır ve en faydalısı hangisidir? لَيْسَ مِنَ الْإِبَادَةِ شَيْءٌ اَنْ فَاوْا Gönlü bilinir, mücade gönülde olur. E, gönülde olacak ama gönül karma karışık. pis, dolu, tıklım, tıklım ne var gönlünde? Bak bakalım kalbinde, gönlünün, kalp burası ya, bak bakalım neler var. Dünya var, keyif var, zevk var, kin var, hırs var, şunu var, bunu var. E burası tıp, tıp diyor tamam ben senin dervişin oldum ama diyor aklımdan namazda Allah'u ekber duyu, duruyorum kötü şeyler geçiyor Müstehcen şeyler geçiyor bak kalbine giriyor bir yerden yarıktan pis su geliyor kalbine yarık var bozuk bir yer var oradan kalbine pis şey geliyor Allah'u ekber diyormuş Müstehcen şey geliyormuş tabi tamir edilmesi lazım içine pis şeyin girmemesini sağlamak lazım içine girmiş olan pis şeyleri defetmeyi bilmek lazım demeli oradan savurup atmasını bilmek lazım. E, o çalışmayı yapmamış içine gelen fikirleri atmasını bilmiyor. O zaman Allah'u Ekber diye namaza durduğu zaman bakkal geliyor önüne hesap geliyor, yarınki dersler geliyor, efendim dünkü olaylar geliyor, efendim mecmua geliyor, resim geliyor tabi şeytan da getiriyor. Sen gündüz falanca mecmuanın müstescen resmine baktın ya ha, hadi bakalım şeytan getiriyor. Namaza durdun ama ne haber? Bak, neden? Çünkü sen ona gündüzden baktın, şeytan şimdi seni alay ediyor orada. Şeytan orada alay ediyor tabii. Gözünü korumadın, gözünden içeri girdi, oradan sızıyor kalbine, tam namazda senin karşına çıkıyor. Heh. O halde, ibadetlerin en faydalısı, insanın bu içine gelen hava tırı, efendim ıslah etmesi. İyi şeyleri hatıra getirmek, kötü şeyleri düşünmemek efendim ve kalbini temizlemek işi oluyor. Bu nasıl olur? Bak yolda gelirken bizim Akra Radyosu'nu açtım. Dinliyoruz. Ebu Zerri Gıfari'nin hanımına sormuşlar Radiyallahu a. Ebu Zer, El Gıfari Hazretleri sahabeden peygamber efendimizin sevdiği bir sahabi. Gündüzü nasıl geçerdi? Tek başına bak ben hayret ettim. Siz de hayret edeceksiniz muhakkak tek başına, sabahtan, akşama kadar tefekkür ederdi diyorlar. İnsan yarım saat tefekkür, 15 dakika tefekkür, 5 dakika tefekkür değil. Sabahtan, akşama zihnini konsantre ediyor, tefekkür ediyor. Bak, sen böyle yaptın mı, ben böyle yapıyor muyum? E böyle, nerede yapılabilir? Bu gürültüde, patırtıda biraz zor. Bir kenara çekilirsin, halvet deniliyor ona. Harbete çekilirsin, çileye e, girersin. Efendim 40 gün tesbih çekersin, tesbih çektikçe zihnin tesbihle meşgul olur, tefekkür Allahla meşgul olur. Kötü şeyler havatır kalbinden. Efendim çıkar atılır filan. İşte tabi böyle bir şeylerin olması lazım, yapılması lazım. Yapıla yapıla insanın kalbine kötü şeylerin havatır, hatıralar, yani hayaller, düşünceler, fikirler gönlüne onların hücumunu engellemek lazım. Şimdi biliyorsunuz hiçbir şey boş kalmaz. İyi şeyle doldurursan iyi şeyle dolar, iyi şeyle doldurmazsan hiç olmazsa hava dolar, sızar bir şey. Yani boş kalmaz. Eğer kalbini iyi hatıralarla doldurursan, iyi düşüncelerle doldurursan, niyetini iyi şeylere yorarsan, iyi şeyler üzerine kafanı çalıştırırsan kalbin iyi İslah olmaya başlar. E kötü şeylerle meşgul oldukça kalbine de kötü şeyler dolmaya başlar. Binaenaleyh yani tedbir alacaksın. Bir kere içeriye şey girmesin diye mesela kötü yayınları okumayacaksın. Kötü kötü şeylere bakmayacaksın. Gözüne sahip olacaksın. Gözünden içeriye kötü şey girmesin. Kötü şeyleri dinlemeyeceksin. İyi şeyleri okuyacaksın. Allah'ı zikredeceksin hadis okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim okuyacaksın, ayet okuyacaksın, salih kimselerin yanına gideceksin, salih insanların sohbetinde bulunacaksın, böylece kendini koruyacaksın. Kötü muhitlerden, kötü işlerden koruyacaksın. Ondan sonra da kalbine gelen hava atırı etmek için bir mücadele yapacaksın. Ta Nafşibendi tarikatının prensiplerinden birisi de şeydir. Nigah-daşit prensibidir. Nigah-daşitten ne demek? Beklemektir kalbinin önünde, kapısında nöbetçi gibi duracak insan. Elinde silah. Kalbinin kapısı. İçeriye gereksiz şeyi sokmayacak. Nigah taştan, beklemek demek. Derviş kalbinin kapısında bekleyecek kalbine kötü fikir sokmayacak. Nigah taşıdan. Önemli bir prensiptir bu. İşte bu da aynı şeyi söylüyor. Yani insanın hava altını, daha güzel ibadet var. Bu da ibadettir. Bakın burada Türkiye'de insanın kötü şeyler düşünmesi icra etmedikçe suç olmaz. Ama Mekke'de suç olur. Mekke'de insan içinden geçen şeylerden de sorumludur. Mekke'de artık öyle safileşecek ki kötü şey de düşünmeyecek. Mekke, Mekke'de şeye de ceza gelir. Kötü düşüncesine de pat diye tokat gelir. Burada gelmez. Burada Efendim ee, müsaade var. Ama orası artık, orası çok muhterem bir yer. Orada kalbinden geçen niyetlere, havatırına da ceza gelir. İyi şeyler düşünecek. Kafasını iyi şeye yoracak. O kadar iyi şeyle meşgul olacak ki kötü şeye vakit kalmayacak. Aksi takdirde onu yapamazsan, orada cezaya uğrar insan. Allah-u Teala Hazretleri bizi, şu Allah'ın nazargahı olan, tecelligahı olan Marifetullah'ın, aşkullah'ın, muhabbetullah'ın yeri olan gönlünü iyi koruyan kullarından eylesin. Gönlünü muavize eden, nurlandıran kullarından eylesin. Efendim, kalbi pırıl pırıl, efendim bir saray gibi ışıl ışıl olan kullarından eylesin. Allah gönlümüze marifetullah'ını yerleştirsin. Efendim muhabbetullah'ını yerleştirsin. Onları bize ihsan eylesin. Efendim içi nurlu, gönül gözü açılmış, manevi hayatın esrarını anlayan, Allah'ın hikmetlerini anlayan kullardan eylesin. Efendim, ömrümüzü böyle bu anlayış ile Allah'ın sevdiği işleri yaparak geçiren kullardan olmaya muvaffak eylesin bizleri. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullardan olarak varmayı, iltifatına ermeyi, rızasına ulaşmayı, cennetine girmeyi, cemaline, Ermeyi nasip eylesin bir hürmeti esrarı söyler fadil